Cin suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla De ki cinlerden bir grubun beni dinlediği ve şöyle söyledikleri bana vah yolunmuştur Şüphesiz ki doğruya götüren harikulade bir Kur'an dinledik ve ona inandık Artık Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız Eşi de çocuğu da olmayan Rabbimizin şanı çok yücedir Şüphesiz ki içimizden bir beyinsiz Allah hakkında asılsız saçma sözler söylerdi biz hiçbir insan ve cinin Allah hakkında kesinlikle yalan söylemeyeceğini sanmıştık. İnsanlardan bazı erkekler bazı erkek cinlere sığınıyordu da bu durum onların sadece azgınlığını arttırıyordu. Onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın kimseyi kesinlikle elçi olarak göndermeyeceğini sanmışlardı. Biz göğü de yokladık fakat onu güçlü koruyucularla ışık huzmeleriyle doldurulmuş bulduk. Oysa biz haber dinlemek için göğün çeşitli yerlerinde oturuyorduk. Fakat şimdi kim haber dinlemek isterse kendisini takip eden bir alev huzmesi buluyor. Artık yeryüzündekilere kötülük mü edildiğini yoksa Rablerinin onlara bir hayır mı dilediğini bilemiyoruz. İçimizden iyiler de başkaları da var. Hepimiz türlü türlü yollar tutmuştuk. Allah'ı yeryüzünde asla etkisiz bırakamayacağımızı ve başka yere kaçmakla da onu aciz bırakamayacağımızı yani ondan kurtulamayacağımızı iyice anladık. Şüphesiz ki artık biz o rehberi yani Kur'an'ı duyunca ona iman ettik. Rabbine güvenen kişi kendisine herhangi bir zarar verilmesinden de haksızlığa uğratılmaktan da korkmaz. İçimizden Allah'a teslim olanlar da Yoldan sapanlar da var Allah'a teslim olanlar doğru yolu arayıp bulmuş olanlardır Yoldan sapanlar ise cehennem için yakıt olacaklardır Doğru yolda olsalardı kendilerini nimetler içerisinde imtihan edelim diye Onlara elbette bol su verirdik Zaten kim Rabbinin zikrinden yani Kur'an'dan yüz çevirirse Allah onu şiddeti artan bir azaba sürükler Şüphesiz ki mescitler Allah'a aittir Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu ona davet için kalktığında yoldan sapanlar neredeyse onun üzerine çullanırlardı. De ki ben sadece Rabbime dua ederim, ona çağırırım ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki ben size zarar verme ve doğru yola eriştirme gücüne de sahip değilim. De ki. Allah'tan gelecek bir azaba karşı beni asla kimse koruyamaz Ondan başka bir sığınak da kesinlikle bulamam Benim görevim Allah'tan gelen ve onun mesajlarından oluşan emirleri sadece tebliğdir Allah'a ve elçisine isyan eden kişiler için ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır Sonunda kendilerine vaat edilen şeyi gördükleri zaman Kimin yardımcısının daha zayıf ve sayısının daha az olduğunu ileride bileceklerdir De ki size vaat edilen gün yakın mıdır Yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar Onu ben bilemem Gaybı yani bilinemeyeni bilen Allah Gaybını kimseye açmaz Ancak dilediği elçiler bunun dışındadır Rablerinin mesajlarını Onların yani meleklerin tebliğ ettiğini bilsin diye şüphesiz ki o elçinin önünden ve arkasından gözetleyiciler gönderir. Allah onların beraberinde bulunanı kuşatmış ve her şeyi bir bir sayıp kaydetmiştir.